Evet, ben fazla beni teşekkür fazla uzatmayacağım. E, bu tür toplantılarda e, hemen hemen her çıkan konuşmacı gerekiyor tabii muhakkak e, katkıda bulunanları takdir etmek lazım. Ben e, tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. E, özellikle beni davet etme nezaketini gösteren e, Fettah Efendi e, oluyor? de teşekkür ediyorum ayrıca. Benim bu ikinci gelişim e, Makedonya'ya. Karina'da hatırlamıyorum. 15 yıl önce herhalde geldim. Ve o zaman Üsküplü alimler üzerine bir e, Makedonya Üniversitesi'nde bir konferans verdim. Şimdi bisiklet ve Makedonya evet Osmanlı Devleti'nin bir parçası ama her parçanın değeri diğerine nispetle farklı. Şunu söyleyeyim. Türkler Orta kökenli bir kavim ama günümüze gelen matematik alanında yazılmış ilk Türkçe metin Makadonya'da tercih edilmiştir. Bu çok önemli bir şey. Kalkan Belinde, 1461. Bunu yayına hazırladık. Dolayısıyla Makadonya, Türk tarihi için de çok önemli. Ee, Osmanlı konuya girmiyorum. Bu sadece e, gayrim devamı. Ana yemeğe geçeceğiz. Makadonya kökenliği e, pek çok Alim. Matematik alanında, mantık alanında, felsefe alanında, dil bilimleri alanında pek çok alim var. Özellikle Üsküp bu konuda çok merkezdir. Bunlar üzerine işte 10 yıl önce uzun bir konuşma yapmıştım. Şimdi hazır buradayken, öğrendim ki Sayın Başkan biraz erken ayrılacak, onun için bunu ne aldım. Aslında sonda söyleyecektim. Şöyle bir teklifim var. Balkan Üniversitesi, Yurtdışı Türkler, Fettah Efendi, Medine Üniversitesi, bir e, Üsküp alimleri ya da Makedon alimleri çalışmayı yapalım. Ben akademik olarak e, tüm ekibimle birlikte buna destek vermeye hazırım. Üsküp'te sadece Türk kökenli, Arnavut kökenli, Boşna kökenli değil, Makedon kökenli alimler de var. Bunlar Müslüman olmuşlar, Osmanlı devletinde görev almışlar. Dolayısıyla bir Makedon e, ya alimleri e, kitabı hazırlanabilir diye düşünüyorum. Bunu sadece tarihsel bir romantizm çerçevesinde değil, ilmi, akademik anlamda yazma kaynaklara dayanarak yapabiliriz. Bunu diğer Balkan ülkeleri için de düşünmek mümkün. Yani Balkan coğrafyası basit anlamıyla bir coğrafya değil. Osmanlı bir Balkan devleti de de sızdık. Balkan merkezi bir devlettir. Anadolu'nun ve diğer İslam coğrafyasının fethi Balkanların fethinden çok daha sonradır. Bu açıdan. Ee, Balkanlar sadece Türkler için değil, e, tüm Balkan halkları için askeri açıdan, efendim, ekonomik açıdan, politik açıdan e, değil sadece, aynı zamanda ilmi, entelektüel, felsefi açıdan da son derece önemlidir. Evet, bunu e, söyledikten sonra e, şu konuyu da tavsiye etmem gerekir. Tercümi yapıyor değil mi arkadaş? Ben böyle hızlı hızlı konuşuyorum. Simitane. tane tamam. Şimdi niçin tarihle ilgileniyoruz? Neticede burada tarihi bir konu üzerine konuşacağım. Tarihle geçmişi çok karıştırıyoruz arkadaşlar. Geçmiş tarih demek değildir. Hayvanların da geçmişi var, yüreğin de geçmişi var. Geçmiş nedir? Tarih nedir? Bu ikisini iyi ayırdığımız zaman tarihe çalışmalar anlamını daha iyi yakalanır. Tarih şudur. Geleceğe ilişkin projesi olan insanlar Geleceğe yöneldiklerinde geçmişleriyle gelecekte karşılaşırlarsa o geçmiş tarih Tamam Yani yoksa geçmişe gidelim, orada oturalım, orayı inceleyelim, orayı araştıralım. Bu tarih değil. Biz geleceğe ilişkin bir projemiz olacak, bir amacımız olacak, belirli konular için yola çıkacağız. O işleri yaparken geçmişimizle karşılaşacağız orada. Onu istifade edeceğiz, onu bilincimize taşıyacağız. Buna tarih denir. O açıdan tarih basit anlamıyla bir geçmiş anlatısı değildir, bir hikaye değildir. Biz bizdenken artık bunu rahatlıkla dur Makedonlar efendim Balkanlarda yaşayan halklar geleceğe ilişkin bir projeleri varsa kendini inşa etmek sadece politik açıdan ekonomik açıdan değil felsefi açıdan bilimsel entelektüel açıdan kendini inşa etmek istiyorlarsa geçmişte ortak mirasın birlikte yapılıp edilen, ilmi alanda birlikte edilenlerin bugüne taşınması ve geleceğe ilişkin o projede istedam edilmesi gerekiyor. Tarih budur. Onun için burada basit <gülüyor> e, basit anlamıyla bir tarihsel geçmiş övgüsü, bir nostalji yapacak değil. Yani anlattıklarından eğer biz geleceğe ilişkin yapıp etmelerimizden bir anlam çıkartıyorsak, bizim işimize yarıyorsa bunun e, bir değeri bir anlamı vardır diye düşünüyorum. Bu her e, açıdan önemli. Şimdi Osmanlı derken çok dikkat etmemiz gerekiyor. 600 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Tekli Osmanlı yok tarihte. Tekli Osmanlı yok. Kuruluş dönemi farklıdır. Genişmeden farklıdır. İstanbul Fethihten sonra farklıdır. 16 sonra farklıdır. 18 farklı. farklıdır. Dolayısıyla çok farklı Osmanlılar var. Zamansal olarak. Coğrafi olarak da çok farklı Osmanlılar var. Yani... Ege coğrafyasında kurulan bir Osmanlı, Balkanlarla yayılan bir Osmanlı, Anadolu'yu e, fetheden bir Osmanlı, Arap coğrafyasına ele geçiren Balkanları, e, Kafkas coğrafyasını ve e, Kırım coğrafyasına ele Osmanlılar. Dolayısıyla Osmanlı dediğimizde, işte Osmanlı'da matematik, Osmanlı'da astronomi. Hangi dönem, hangi zaman, hangi bölge? Bunlar son derece önemli. Tek anlamlı tek bir Osmanlı olmadığını muhakkak e, göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu son derece önemli çalışmalarımızdan. Osmanlı Devleti ya da İmparatorluğu ya da Beylik, Beylik'ten başlıyor, sonra devlete dönüşüyor, sonra İmparatorluk oluyor. Kendi ne ait kültürü inşa ederken şüphesiz belirli aşamalardan geçiyor. Şimdi şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor, insan üç boyutlu bir varlıktır. Duyguları olan, duyguların olan ve düşüncesi olan. Bir Tek başına düşünen bir canlı değildir. Tek başına e, inanan bir canlı değildir. İnsanın duyur, duygu ve düşüncesini birlikte düşünerek e, geçmişi incelememiz lazım. Yani e, herhangi bir tarihsel olayı incelerken o toplumun, o kültürün e, bu üç insan yetisine ilişkin neler yaptığını göz önünde bulundurmamız lazım. Bu üç yetiye paralel olarak bizim dört türlü e, üretimimiz var. Bir, in, insan inanan bir canlıdır. Dolayısıyla inançlarımızla ilgili yapıp etmelerimiz var. İnsan, düşünen bir canlıdır. Düşüncelerimizle ilgili yapıp ettiklerimiz var. İnsan, bilen bir varlık, bilgi üreten bir varlıktır. Çeşitli konularda bilgi üretiyoruz. Dolayısıyla bilgiyle ürettiklerimiz, yaptıklarımız var. Bir de son üst seviyede tezevk dediğimiz estetik zevkimiz var. Buna ilişkin yapıp ettiklerimiz var. Dolayısıyla herhangi bir... E, incelememizde, tarihsel incelememizde bir toplumu, bir kültürü, bir felsefeyi incelediğimiz zaman bu yapıların her birine bakmamız lazım. Yani o toplumun inançları nelerdir? O toplumun düşünceleri nelerdir? O düşün bir toplumun kültürü bilgi açısından ürettikleri nelerdir? O toplumun estetik olarak ürettikleri nelerdir? Bunlar nasıl cisimleştirmiştir? Nasıl kurumsallaştırmıştır? Bunların hepsine birlikte bakmamız gerekiyor. Ve buradan şunu da çıkartabiliriz. Herhangi bir insan yine ele alırken, bu dördünün birlikte almamız Sıf, inanan bir insan, tehlikeli bir insandır. İnancı imal edip düşünen bir insan da tehlikeli bir insandır. İkisini ihmal edip bilgiyle iş gören insan da tehlikeli bir insandır. Hepsini imal edip sadece estetik sevgi, çalalım, müzik çalalım, oynayalım. İnsanı sakatlar bunlar. Dolayısıyla bu insanın bir insanın bu dört yetisini birbirine ikam yerine etmek etmeksizin birlikte düşünmemiz gerekiyor. Aksi takdirde ee, insanın e, bütünlüğünü zedeleriz. İnsanı idrak etmeyi zedeleriz. Bu dediğim gibi sadece geçmişe ilişkin değil bugüne ilişkin ve geleceği ilişkin de herhangi bir yapıp etmede insanın bu dört unsurunu e, ciddi bir şekilde e, göz önünde bulundurmamız e, gerekiyor. Şimdi biz niçin inanırız, niçin düşünürüz, niçin üretiriz, niçin e, teze estetik değerler ortaya çıkartırız? Bakın, insan bir ev aldığı zaman, ev nedir? İşte betondan yapılmış bir inşaattır. Bu evin içerisinde ev olarak yaşamayız, onu yuvaya dönüştürürüz. Burası çok önemli, burayı iyi tercih edelim. Bir toprağa ele geçirdiğimiz zaman, toprağa kendimize vatan kılarız. Toprakta, bir insan toprak, toprakla yaşamaz, orayı vatana dönüştürür. Dolayısıyla ne yaparsak yapalım, insan bir anlam değer katar bulunduğu yere ve orayı yaşanılacak hale getirir. Benzer şekilde kainat dediğimiz fiziksel alemi, fiziksel evreni aleme dönüştürürüz. İlimle, bilgiyle aleme dönüştürürüz. Burası çok önemli. Arapçada kaina var olanlar demek. Var olanlar içerisinde yaşıyoruz evden. İşte 14 milyar ışık yılı çapında Efendim binler, trilyonlarca, ne binler, trilyonlarca nesnenin olduğu, 200 milyar galaksinin olduğu muazzam bir alan. Biz de çok küçük bir yerde yaşıyoruz ama burayı anlamlı bir hale getirmek için bir ilimle o kainatı aleme dönüştürüyoruz. Bir sembolizasyona tabi tutuyoruz. Orayı bizim için sıcak, yaşanabilir bir hale dönüştürüyoruz. Dolayısıyla bilme faaliyetleri, felsefe, bilim başlıkta geçer, basit bir hadise değil evreni yaşamayı mümkün kılmamızı sağlayan, yaşamaya tahammül etmemizi mümkün kılan, hayata bir anlam değer yüklememizi sağlayan bir yapı inşa edilir. ise felsefeyin faaliyetleri basit anlamıyla bir teknolojik üretim belirli teorik kurgular değildir. Bizatihi o kültürün, o toplumun maddi fiziksel evreni aleme dönüştürmesi, bir sembolizasyona tabi tutması olan bir anlam değer yüklemesi demektir bu gayet normaldir. Çünkü bir insanın yaşaması için iki güvenlik alanına ihtiyaç var. Bir maddi güvenlik, bir manevi güvenlik. Maddi güvenlik dediğimiz kendimizi korumak için elbise giyeli suya karşı efendim, polis teşkilatımız vardır, askeri teşkilatımız vardır değil mi? Saldırılardan kendimizi koruruz. İşte evimizi yaparız, evimizde pencere vardır, kapı vardır. Ama insanın bir de manevi güvenlik, metafizik güvenlik al alanları Sorularımız var. Niçin buradayız? Hayatın anlamı ne? Niçin yaşıyoruz? Ne olacak bu memleket hali? Gibi kendimizi ilişkiyip çok derin metafizik sorularımız var. Bunları da cevaplandırmamız gerekiyor. Bunlar için de güvenlik alanları oluşturacağız. Kurduğumuz felsefe bilim sistemleri esas itibariyle bizim manevi metafizik güvenlik alanımızı sağlayan bir tür kalelerdir. Bir tür polis teşkilatlarıdır. Bir tür askeri teşkilatlardır. Eğer bir kültürün anlam değer dünyası, metafizik güvenliği problemi ise bulanıma giren insanlar... Bakın, intihar eden insanların en önemli cümlesinin hayatın bir anlamı kalmadı değil mi? Hayata ilişkin varlığa ilişkin tutunma noktalarını kaybeden insanlar hayatlarına son verirler. Dolayısıyla kültürlerin felsefe bilim sistemleri üretmesi basit anlamıyla bir bilgi de olayı değildir. Doğrudan o kültürü. Nasıl ki birey hayata tutunmak, varlığa tutunmak için çeşitli anlam değer sistemleri üretiyorsa bir kültürün varlığa tutunması, hayatını idame ettirebilmesi, sürdürebilmesi için çeşitli metafizik sistemlere ...cevaplara ihtiyaç var. Bunlara felsefi bilim sistemleri adını veriyoruz. Bu bazen şiirle, bazen müzikle, bazen çok teorik bir felsefeyle, bazen bilimlerle, doğa bilimleriyle, bazen diğer sanat dallarıyla ee, halledilir. Şimdi niçin bunu anlattım? Şunun için, Osmanlı dönemindeki felsefe-bilim hayatını incelerken de buna dikkat etmemiz lazım. Bu adamlar bilgiyi üretiyorlardı, bilgiyi kim üretiyordu, niçin üretiyordu, aynı soruları çözmeye çalışıyorlardı. Bu bilgi hangi kurumlarda üretiliyordu, nasıl dolaşıma sokuluyordu, hangi ailede devam kullanılıyordu, bunlar sorduğu derece önemli konulardır. 600 yıl bir devlet tesadüf yaşamaz. Yani e, siz piyano çekersiniz, büyük bir para kazanırsınız ama tesadüf olur, şanstır. Fakat onu iyi işletmediğiniz zaman elinden çıkıp gider. Bilgisiz hiçbir şey yapılmaz. Hani Sokrates'in ifadesiyle evrende tesadüfe tesadüf edilmez. ...tesadüfle bir şey elde edersiniz, falan onu sürülebilir, kılabilmesi için bilgiye ihtiyacınız Şurada her şey bilgidir arkadaşlar. Burada bilgi olan bir şey yok. ifadesiyle insan eşittir bilgidir. Dolayısıyla bir kültürün, bir toplumun uzun soluklu, büyük bir coğrafyaya yönetmesi... ...çok çeşitli etnisiteleri, çok çeşitli kültürleri, çok çeşitli dini yapıları bir arada tutması... ...basit anlamıyla askeri bir operasyon değil, tam tersiyle ilmi, entelektüel, felsefi bir operasyondur. Ve Osmanlı bunu son derece başarılı bir şekilde başı, e, becerdiği için 600 yıllık bir e, süreyi başarılı bir şekilde yaşamıştı. Şimdi bunu başarabilmek için Osmanlı'nın yaptığı en önemli şey bilginin tamamlayıcı ilkesi dediğimiz bir ilkeyi devreye sokmasıdır. Bu çok önemli. Bakın, şahımızda en çok ihmal ettiğimiz alan budur. Öğrencileri mesela çok ciddi bilgi bombardmanına tutuyoruz ama estetik tarafımız zayıf kalıyor. Şiir okumuyor genç, hikaye okumuyor, roman okumuyor, müzik dinlemekten zevk almıyor mesela. Ya da tam tersine sanatsal bombonatı bomba mı tutuyorsun ama bilgiden haberliyor. Tam, bilginin tamamlayıcı ilk ilkesi son derece önemli. Nedir bu? Ee, cami inancı sağlar. Medrese bilgiyi verir. Tekke estetiği. Malidek yüreği. Dolayısıyla Osmanlı bilgi hayatının, felsefi hayatının üç bileşeni var. Cami, medrese ve tekke. Burada üç farklı bilgi türü devrededir. Ve bu üç bilgi türü insanın bütünlüğünü bir arada tutar. Tek bir alana ağırlık verirseniz sadece namaz kılacağım ya da sadece kiliseye gidip ibadet edeceğim. Bir süre sonra hasta olursunuz. Çünkü bilincin eşlik etmediği bir dindarlık hastalıktır. Bilincin eşlik etmediği bir bilgi sistemi hastalıktır. Bilincin eşlik etmediği bir estetik duruş hastalıktır. Çünkü insanı sakatlar bunda tek boyutlu bu üç boyutu, yani insanın inanan, düşünen, efendim, estetik zevk alan, e, bilen bir canlı olduğunu bir arada e, tut, e, görmemiz lazım. Şimdi Osmanlılar bu ilkeyi nereden alıyorlar? Bakın burası çok güncel bir konu arkadaşlar. Anadolu'da inşa edilen İslam anlayışı Balkanlarda geliştirilmiştir. Ben kişisel olarak bu İslam anlayışının yeniden ihya edilmesi taraftanıyım. Bunu daha önce de biraz sonra anlatacağım. Bu anlayış olmadığı zaman, e, bugün günümüzde ötede berede gördüğümüz, sadece İslam varsı diğer dinlerin mensuplarında da gördüğümüz, aşırı radikal, aşırı e, rigid, sert e, inanç sistemleriyle muhatap oluruz. Ve bu inanç sistemleri sert olduğumuz zaman yıkıcı olurlar. Çünkü insanlar fikirleri için ölmez, düşünceleri için ölmez, inançları için ölür ve inançlar da jit olduğu zaman, sert olduğu zaman öne anlamaz bir yıkıcılığa neden olabilir. Anadolu İslamı'nın en önemli özelliği e, hukuku, fıkıh, inancı, kelamı yani düşünceyi ve tasavvufu, irfanı bir arada tutma becerisini gördüklerinden kaynaklıdır. O açıdan Balkanlardaki Müslüman gençlerin en önce dikkat etmesi gereken şey inancı, düşünceyi ve irfanı imanı e, kelamı, düşünceyi ve irfanı bir arada tutacak bir perspektif e, göz geliştirmesi. Ancak onda bu anlayışı e, çok mu hissettiğim. hissettim? Korktum <gülüyor> bağlayacağım yani O kadar değil. Bunu alabilirsin. Neyse. Çok cömert, makadam, halkı cömert değilse oluyor. De. Bu anlayışı inşa eden dördün düşünür var. Sıracetti Nurmevi'nin Büyük e, metafizikçi, mantıkçı, hukukçu, usulcü, iblis Sinacı, e, hikaye, filozof ve kelamcı. Bu işin düşünce tarafını, mantık tarafını inşa ediyor. Celalet Rumi, hepinizin ismini duyduğu bu işin sufi e, tarafını, estetik tarafını inşa ediyor. E, Sadeddin Konevi bu işin ifran tarafını inşa ediyor. Bunlar hepsi arkadaş partiler. Aynı dönemde Konya'da yaşamış insanlar. Ve e, Kutbuddin Şirazi, büyük matematikçi. Asun'un ve tabi. Bu dört isim Amunoğlu'daki İslam'ı Konya'da aynı dönemde yaşayan Çağdaş insanlar e, inşa ediyorlar ve bu İslam anlayışı Osmanlı Devleti'nin de kurucu harcadır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin e, din anlayışı entelektriyel çerçevesi bu dört ismin kurduğu bir çerçevedir. E, inancı düşünceyi, bilmeyi ve estetiği aynı anda bir arada tutan bir çerçeve gösterir. Bunlardan birini kaybettiğimiz zaman e, o bütünlüğü o dengeyi e, kaybediyoruz ve bozuyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Sayın Başkan ben kaç saat konuşacağım? Kaçta başladım ben? Çünkü böyle gidersem bu hızla e, 200 saat konuşurum. Diyorsun ki 3 saat daha var. Yok. Tamam. Çünkü soru kısmına da vakit bırakmamız gerekiyor. Şimdi bu anlattıklarım tarihsel bir durumun tasviri ama bugün için de bize, bizim için önemli bunlar. Hayatında müzik dinlememiş, estetik bir değerle hiç uğraşmamış, tezevkli zevki gelişmemiş bir insanın ne kadar kaba olduğunu düşünebilirsiniz. Kabadır. Bir incelik, bir nezaket göremezsiniz. Şimdi edep kelimesine dikkat edin. Edep kelimesi e, aram çekiyor ki kelime, bir kelimedir ama son derece ilginç bir anlamı vardır edebi. Biz edebi genelde ne olarak biliriz? Oturmasını, kalkmasını bilen, konuşmasını bilen. Edep aynı zamanda yaptığı işi layıklığına yapar mı? Yapmak mı? Edep. Şimdi bir öğretmen öğretmenliğini, bir rektör rektörlüğünü, bir hoca hocalığını, bir eletikçi eletikini yaptığı zaman edepli bir insan olur mesela bakın. Dolayısıyla işinizi bile estetik bir zevkle yapacaksınız. Ona bir estetik değer katacaksınız. O açıdan anlattıklarımın ne kadar tarihsel bir durumun tasviri ise de günümüz için, günümüzdeki çeşitli konularda geliştirdiğimiz yaklaşım içinin de anlam ifade ediyor. Şimdi biraz önce dedim ki, biz insanlar maddi yapıyı, içinde yaşadığımız maddeyi manayla Katıp karıştırarak kendimize bir yuva kurarız. Kendimize bir koza kurarız. Kendimize maddi güvenin yanında manevi bir güvenlik alanı oluştururuz. Bunun en önemli yolu eğitimle, eğitim sistemini, eğitim organizasyonuyla gerçekleşir. İşte Osmanlı eğitim sisteminin kişisel kanaatini bu konularda çalışan biri olarak e, söylüyorum. En önemli başarısı bu bütüncü, holistik e, yapıyı inşa etmesidir. Yani insanın içinde... E, soluklanacağı hem inancını, hem düşüncesini, hem bilmesini, hem de estetik e, tezevvükünü e, birlikte idame ettireceği, sürdürebileceği, hem duygusunu, hem duygusunu, hem düşüncesini aynı anda gerçekleştirebileceği bütüncü bir çerçeve kurmasındadır. Çünkü eğer birey olarak insan buna sahip değilse, de toplumun entelektüelleri buna sahip değilse e, kesinlikle ee, orada arızalar ortaya çıkar. Ya inanç seviyesinde, ya bilgi seviyesinde, ya düşünce seviyesinde, ya da estetik e, zevk seviyesinde. Şimdi bunu e, anlatabilmek için üç kavram kullandım. Osmanlı dönemindeki felsefe bilim hayatının konusu nedir? Ne ele alırlar? Yöntemi nedir? Amacı nedir? Bu kavramların üzerine duracağım. Yalnız şunu hemen söyleyeyim: Klasik dönemde, yani modern öncesi dönemde, eğitim kurumları teknik üretmez. Bu ne Yunan'da, ne Hellenistik dönemde, ne Roma'da, ne Osmanlı'da, ne Abbasiler'de daha çok anlattığım bağlamda evrenin, hayatın, varlığın teorik yorumuyla ilgilidirler. Teknolojiyi saray üretir, askeri etki üretir. ...o açıdan modern dönemde bunu karıştırmayalım. Yani günahlılar da diyelim ki... Platonun akademisi, Aristotelesin lisesi... ...ya da enerjistik dönemindeki çeşitli okulda... ...Abbasiler döneminde... E, ...Bağdat'taki kurulan... ...Veydur Be Hikme, Kail'e kurulan Dar Hikmeler, ...ya da Merde Selçuklu döneminde kurulan... ...Bedreseler, Osmanlı'nın... E, ...bunları devralıp geliştirmesi... ...tüm bu kurumlar... ...büyük oranda biraz önce anlattığım... ...o bütüncül yapıyı inşa eden... ...teorik inşalara... Yönelirler. O açıdan günümüzdeki okul sistemine karıştırıyorlar. Şimdi nedir konusu bu eğitim sistemini? Varlık, tüm varlığın kendisi. Şimdi bir varlık küresi içinde yaşıyoruz. Bu varlık küresinin ne olduğu konusunda bizim bizim bir bilgiye ihtiyacımız var bir teorik perspektife, bakış, bakış açısına ihtiyacımız var. Teoriya ya da e, klasik Türkçe nazar bütüncü bir bakış verir bize ve bunun için varlığı kuşatacak bir çerçeve geliştirmeniz gerekir. Kanuni döneminin ve e, 2. Selim döneminin Büyük Osmanlı abimi Taşköprü Zade bu meseleyi Miftah-ı Sade ve Misbah-ı Siyad bize güzelce özetliyor. Şimdi eserin adı da çok ilginç. Miftav-ı Sa'de, yani dünyada mutlu olmanın anahtarı ve misbav-ı siyade ve efendi, efendice yaşamanın lambası. Yani bu yeryüzünde sen, efendi bir şekilde yaşamak istiyorsan, efendim ee, mutlu bir şekilde yaşamak istiyorsan, varlıkla barışık olman lazım. Dolayısıyla varlığa ilişkin bir bilgi üretmeni, bir anlam üretmeni, bir değer üretmeni lazım. Eğer insan bu sorularına cevap veremezse sürekli bir rahatsızlık duyar. Niye buradayım, niçin buradayım, ne oluyor, ne olacak benim alim, ölüm nedir, yaşam nedir, niye buraya geldik gibi değil mi? Tüm bu soruları e, cevapsız bırakırsam bunlara e, kendini ikna edecek bir cevap üretemezsem sürekli bir gerginlik, sürekli bir... Bakın açık ve net bir şekilde söylüyorum. Çağdaş bir dünyadaki psikolojik sorunların yüzde... En az yetmiş beşi olan kavgamız yüzünden kaynaklanıyor. Tekrar ediyorum. Çağdaş dünyada psikolojik sıkıntılar, biyolojik, medikal temelli sıkıntılar değil şüphesiz o, çok farklı maddi dizemi psikolojik sıkıntılarımızın yüzde yetmiş beşi varlığa ilişkin bütüncü bir perspektifimiz, teorik bir bakış açımız olmamasından kaynak Ve bunu bastırdığımız için de bu bastırdığımız sorular farklı psikolojik hastalıklar olarak ortaya çıkıyor. Bilinçaltı çünkü, e, bir volkan gibi sürekli kaynar. var. Onun edebilmenin tek yolu var. Felsefe bilim sistemleri kuracaksınız. Çeşitli teorik perspektifleri kuracaksınız, çeşitli nazariler geliştireceksiniz. Asıl takdirde ne oldu? yani konuşmayı beğenmedim ben yapacağım de şimdi, mi yapacağım <gülüyor> şimdi kaç köpüzade varlığın varlık dediğiniz bin vücut bunun dört tane tecellisi olduğunu söylenmiş. varlık kavramı teorik olarak dört şekilde gözükür o zamanın perspektifiyle konuşuyoruz bir dış dünya fiziki dünya insan fiziki dünyayı bilince içinde yaşadığı dünyayı iki zihni dünya Bizim zihinli dünyamız var. Öyle değil mi? Matematik üretiyoruz, mantık üretiyoruz, başka yapılır mı? Fizikte yok ama zihnimiz. Bu da varlığın bir tezahürü. Zihin, varlığın içinde varlığın bir parçası. Evet biz insan ilginç bir varlık. Varlığın bir parçası olmasına rağmen dönüp varlığı kendine soru, kılısı, soru konusu kılıyor ama zihin varlığın bir parçası. Dolayısıyla zihnimizi ürettikleri de varlığın bir tecellisidir, bir manifestasyonudur. Dolayısıyla onu da bilmemiz gerekiyor. Üçüncüsü dil dediğimiz bir hadise var. Varlık dilde de ortaya çıkar. Çeşitli diller konuşuyoruz. Dillerin bilimleri var, değil mi? Edebiyat var, şiir var. Bu da varlığın bir tecellisidir. Dil varlığın bir tecellisidir. Yani bunu Haydengen söylediğinde büyük şeyler oluyor. Yok arkadaş, bunlar her zaman bilinen yapılır. Dil varlığın bir görüntüsüdür, bir ortaya çıkması dil bilimleri. Ki dil bilincimiz ne kadar bugün? Dil bilimlerine aşinalığımız ne kadar, değil mi? Bunun üzerine ciddi bir şekilde düşünmemiz lazım. E bir de yazı, varlık bir de yazı olarak ortaya çıkıyor. Çok emin bir şekilde insan duygularını, düşüncelerini çok çeşitli, yazı derken illa alfabe değil, müzik de bir yazıdır, matematik de bir yazıdır, resim de bir yazıdır. Buradaki yazıyı hat anlamında, kutu anlamında. Biz duygularımızı, düşüncelerimizi, inançlarımızı, estetik ifadelerimizi çok çeşitli yapılarla cisimleştiriyoruz, canı yapıyoruz. Efendim, kilise yapıyoruz, hava yapıyoruz, mimari eserler yapıyoruz, heykel yapıyoruz, resim yapıyoruz, müzik bestemiyoruz. Tüm bunlar neticede belirli bir dinsel ifadedir. Belirli yapılan kullanıyoruz. Bunlar da varlığın bir tezahürü. Dolayısıyla bilgi dediğimiz hadise tüm varlıkla ilgilenmelidir. Bakın çok önemli. Klasik kültürü, özellikle Osmanlı felsefini hayatta en büyük özelliği, kişisel kanaati varlık ve varlık, bilgi ve değeri, varlığı ...bilgiyi ve değer bir arada tutma becerisini göstermesidir. Hangi kültür... ...varlık, bilgi ve değeri bir arada tutar... ...bundan arasında bir ahel kurar... ...o kültür en güçlü kültür olur. Diyelim ki Alman kültürü belli bir dönemde... ...dünyada çok etkili olduysa... ...varlık, bilgi değer konusunda... ...en ciddi cevapları geliştirdiği içindir. Yunan kültürü belli bir dönemde... ...dünyada etkili olduysa... ...varlık, bilgi değer konusundaki... ...en ciddi cevapları ürettiği içindir. İslam kültürü Abbasiler döneminde... Sençuklar döneminde e, güçlü bir hamil geldiyse, çeşitli kültürleri belirleyecek bir güç kazandıysa varlık, bilgi, değer ve ilişkin en iyi soruları ve sormasının en iyi cevapları vermesinin alakalıdır. Bugün Amerika kültürü basit anlamıyla askeri ve ekonomik olarak güç değil arkadaşlar. Amerikan kültürü bugün dünyayı belirliyorsa beğenelim ya da beğenmeyelim bu konularla ilgili kendi ay soruları ve cevapları olmasıyla alakalıdır. Hiçbir kültür, öyle olsaydı Moğollar dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuşlardı. Dünyanın %33'ünü ele geçirdiler. Kesintisiz bir kara imparatorluğu kurdular ama 30 yılda gittiler. Niye? Çünkü Moğolların varlığa ilişkin, bilgi ilişkin, değer ilişkin bir fikirleri yoktu. Sorular sormadılar, cevaplar yönetmediler. Dolayısıyla ele geçirdikleri kültürlerin içerisinde onların varlık, bilgi, değer konusundaki... Sistem için Çin'deki Moğollar Çinleşti, Hint'teki Moğollar Hintleşti, İslam dünyasındaki Moğollar ya Türkleşti ya Farslaştı ya Araplaştı filan falan. Onun için Askeri politik güç, Efendim maddi güç tek başına yeterli değil. Sizin gerçekten varlığa ilişkin sorunlarınız olması lazım, fiziksel varlığa, zihinsel varlığa, ilsel varlığa, yazın san varlığa olması lazım, cevaplarınız olması lazım ve bunlar. Kendi dönemindeki en güçlü soruları ve cevapları temsil ettiği zaman o kültür büyük oranda e, diğer kültürleri etkili oluyor. Osmanlı toplumunun özellikle e, ilk yüzyıllarındaki, ki bu son dönemek kadar devam ediyor, gücü de biraz buradan e, kaynaklanır. Şimdi yöntem bahsede geçelim. Ne oldu? Konuşma ağır geldi, televizyon iflas etti. <gülüyor> nasıl bu bu bahsettiğimiz tüm bu konuları sadece nazari teorik şekilde mi bilebiliriz? İnsan bunlara sadece e, belirli formel diller içerisinden mi yaklaşır? Matematikle diyelim, mantıkla diyelim ya da diğer formel diller teorik diller. Elbette bunlar tek başına önümdür. Yani biz ...özellikle paylaşılabilir bilgiyi büyük oranda teorik dille, rasyonel dille, istidlavi dille Bunda şüphe yok. Ama insan sadece akıl olursa bir süre sonra üşütür. Yani akıl üşütmesi tabiri vardır Türkçede, değil mi? Ne için akıl üşütür? Aşırı derecede aklı teorik olarak bilediğinde, incelttiğinde bir süre sonra sıkıntı yaşamaya başlar. Yine burada tamamlayıcı ilk ilkesini e, kuşaklamamız lazım. Bakın bir örnek vereyim. Hani çok teorik gidiyorum. Diyelim ki Sinan Paşa, Fatih Dönemi'nde yaşamış Hızır Bey'in büyük Hızır e, alemimiz, onun oğlu büyük bir filozof, efendim Kenamcı, edebiyatçı, Türkçe neslin ustası bir adam. Diyelim filozof adam yani. E, son derece şüpheci bir adam, e, tavırlarıyla, felsefi yaklaşımı itibarıyla şüphe yöntemini kullanan bir adam. Şimdi Mendes'in e de ders veriyor babam. Ama çıkıp daha sonra tek diye gidiyor. Şeyh Vefa'nın dizi oturup irfani muhabbet, müzik, şiir tedris Şimdi burası son derece önemli. Bakın e, gençlerimiz yetiştirirken de buna dikkat etmemiz lazım. Sadece aklı bilemek, rasyonel istidlali gitmek bu gereklidir ama yeterli değildir. Bunu tamamlamamız gerekiyor. Buna biz irfan diyoruz kültürümüzden. Tasavvuf diyoruz. Efendim e, şimdi diyelim ki Mevle Birliği düşünün mesela. Müzik, şiir değil mi? Mesela Osmanlı alimlerinin %90'ı şairdir. Adam şef İslam e, ilmiye sınıfının üst makamına gelmiş. Adam e, Fatih medresesinde, Süleyman medresesinde, en yüksek medreselerinde profesör olmuş ama şiirle uğraşıyor. Niye? Çünkü aşırı bilenmiş aklın Duygu tarafını da o insan, çünkü ne demiştik, insan bir bütü, o duygu tarafını da beslemeniz gerekir. Dolayısıyla irfan, e, buna müstik bilgi de diyebilirsiniz, fark etmez. Hangisi ağzınıza yakınsa, İrfan, tasavruf, keş, tezevvür adına da diyerseniz çok önemli değil. E, i̇nsanın bu tarafını da ciddi bir şekilde beslememiz gerekiyor. Modern eğitim sisteminin e, bence ihmal ettiğinin tarafı. Çünkü biz üniversite, bakın üniversite kelimesinin ne anlamı nedir? Üniversite. Külli demek ya. Arapçadaki külliyenin tercümesidir. Niçin külli demişler? Niçin üniversite demişler? Bilginin birliğini sağlamış. Ya tam anlattıklarımın karşılığı da ama biz bugün bu anlamı unuttuk. Üniversite esas itibaren bilginin tünelliğini, birliğini, e, unification yani ee, nasıl bir tevhidini esas amaçlar. Yani teorik bilgi kadar ilfani bilgiyi de, estetik bilgiyi de, inanç kadar, istitlani bilgiyi de aynı anda öğreten yapılar demektir. Külliyenin anlamı budur, esas itibariyle. Ve onun tercümesi de üniversitedir. Şimdi biz binalarımız üniversite ama adama sadece felsefe okutuyoruz. Adama sadece matematik okutuyoruz. Adama... Uzmanlık önemli ama uzmanlaşmayı belli bir yerde diğer bisiklilerine entegre etmemiz lazım. O zaman işte sakatlıklar başlıyor. En azından en azından belli bir alanda uzmanlaşan öğrenciyi e, sanatla, estetikle sosyal olanla ilişkilenmemiz lazım. Adam şiir okumuyor. Adam roman okumuyor. Adam hikaye okumuyor. Adam kitap okumuyor ya. Adam müzik dinlemiyor. Adamın herhangi bir estetik uğraşısı e, bu son derece tehlikeli. O bilgi yıkıcı olur arkadaşlar. Yani o bilgi gerçekten yıkıcı olur. Bugün isim vermeyeceğim. Politikayı sevmiyorum. Benim alımım da değil. Biz entelikten ama dünyada yıkıcı olan güçlerin en elinde e, şeyim, hastalığı, illeti e, merhamet duygusundan yoksunluğudur. Ve bu merhamet duygusu da büyük oranda estetik uğraşlardan ortaya çıkar. Sanatçı insan merhametli olur. Aşırı rasyonel insan yıkıcı olur. Tek başına. Bakın rasyonelite önemsizdir demiyorum. Yanlış anlamayın. Tek başına rasyonelite. Cengiz çok zeki bir adamdı. de öyle. Ama yıkıcıydı. Bu. Aşırı rasyonelite, tek başına rasyonelite bizi insanlığımızdan eder. Ya da yine bugün gördüğümüz aşırı inanç, tek başına inanç bizi insanlığımızdan ediyor. Aşırı bilgi gibi. Aşırı inanç gibi ya da tek başına diyeyim, aşırı ne diyelim, ondan aşırısı olmaz ama, tek başına olan diyelim. Osmanlı eğitim, felsefi bilim sisteminin diğer bir özelliği de yöntem açısından rasyonel olan ile istiklali olan ile çıkarımsal, gidimli akılla elde edilen bilginin yanında irfali, tasavvufi, estetik bilgi de e, mensuplarına verebilecek beceri gösterilmesidir. Medrese, biraz önce söylediğim gibi, medrese teorik bilgiyi verirken, mesela medreselerde tasavvuf okutulmaz, medreselerde efendim, simya okutulmaz, mes medreselerde e, duyguya tahammül eden bilgi okutulmaz. Tamamen teorik bilgi okutulur. Ama o medresede okuyan bir öğrenci çıktığı zaman tekkiyeye gider, mevlecihaneye gider, e, bir sanat e, faaliyetinin gösterildiği e, kuruma gider. Ve böylece bilginin tamamlayıcı ilkesi, çerçevesi içinde. Ee, o insanın bütüncül yapısını mahvede Peki bu bilginin amacı ne? Şimdi burası son derece önemlidir. Ha bunu çağdaş dünyada nasıl felsefi olarak ifade edebiliriz? Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Hz. Ali'ye ismet edilen bir e, kelam-i kibar yani söz çerçeve içerisinde insanın e, esas ikibarı kendine sorduğu üç soru var. Arapçasıyla ile min eyne fi eyne ila eyne. yani nereden geldim, neredeyim ve nereye gideceğim. Şimdi bunu istediğimiz kadar bastıralım. İstediğimiz kadar bu soruları yok saymak bile bunlara bir cevap vermektir. Çünkü insan 70 yılda, 80 yılda bir benlik oluşturuyor ve bu benliğin öldükten sonra yılanlara, çiyanlara yan yıl olması ağırına gidiyor. Ciddi bir şekilde düşündüğümüz zaman benliğimize yok olması bilincimizin yok olması bize ağır geliyor. Dolayısıyla bu sorulara rilaf vermek zorunda. Hayatın anlamı ne? Niçin buradayız? 14,5 milyar ışık yılı çapındaki bir evrende, 200 milyar galaksinin olduğu bir evrende, artık rakamların, hacimlerin kafamızı alnak burlak ettiği bir evrende, artı sonsuz ve eksi sonsuz çünkü atom altına da iniyorsun. Böyle bir evrende Niye buradayız? Ne yapıyoruz biz burada? Allah aşkına soruyorum size. Şu dünyada başka bir canlı, mesela ağaçlar, mesela ayılar bir araya gelip hayatın anlamı nedir diye bir tartışma yapalım. Düşünsenize. Balkan ormanlarında ayılar bir araya gelmiş. Bir tanesi çıkmış benim gibi konuşuyor. Hayatın anlamı nereden geldik, nedir? Var mı böyle? Niçin? Derdimiz de bizim. Bunu üzerine samimi bir şekilde düşünmemiz lazım. Bunun cevapları önemli değil. Şu cevabı ver bu cevabı ama bunlar bizim en derin yapımızdan fışkırıyor. İstediğimiz kadar bastıralım. Dediğim gibi bunların olumsuz olarak, bu soruların bir anlamı yok, bu soruları sormayalım demek de bir cevaptır. Bu sorularla uğraşıyorsun çünkü. Yine samimi bir şekilde şunu ifade edeyim, bir akademisyen olarak söylüyorum. Öte dünya, Ölümün itibarsılaştırılması çağdaş psikolojik hastalıkların ve önemli nedenlerinden biridir. Biz ölümü itibarsılaştırdık. Ölüm nedir ki? Öleceğiz, börtü böcek olacağız. Börtü böcek olacağına inanan bir insanın yaşaması için bana bir neden sunması lazım. Allah'a bir neden sunması lazım. Müslümanlar olarak biz şöyle inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede en hayatı dünya ve ahiret anlaması için. Şimdi biz bunu nasıl tercüme ediyoruz? Yakın ve uzak dünya demek, hayat demek. El haya, hayat burada isimdir. Onun için bir Müslüman için dünya ve ahiret çok önemli değil, hayatın kendisi önemlidir. Çünkü dünya sıfattır, isim değil, bu çok önemli. Çağdaş Müslümanların bir problemi, dünyayı sıfat olmaktan çıkartıp isime dönüştürülür. Sıfatlar değişir, isim değişmez. El hayatı dünya ve ahiret yani şu andaki hayat ve gelecek hayat. Çünkü hayat Cenab-ı Hak'ın Hay isminin yeri sürekli olan bir şeydir. Onun için bir Müslüman olur, ölür. Var, benim böyle bir yazım var. Bir Müslüman var olur, var ölür. Ama yok olmaz. Böyle inanmıyoruz biz çünkü. Var oluruz, var ölürüz. Bir başka bir boyuta geçeriz diye Ha Bu İstanbul'un inanç sistemi şüphesiz ve bunun felsefi olarak temellendirmesini yapmak mümkün. Dolayısıyla e, Osmanlı eğitim sistemi ya da felsefe bilim sistemi bu yapıyı, bu üçlü yapıyı, nereden geldik, neredeyiz ve nereye gideceğinizi birlikte alan bir sistem kurdu. Onun için insanların e, öte dünyaya ilişkin ya da geleceğe ilişkin, belliklerini idam ettirmesine ilişkin konularda da cevap etmiştir. Biz şimdi modern dönemde ne diyoruz mesela, üniversitelerde ne diyoruz gençlere? Ölümü düşünme, yaşa. Savaşma seviş, kafanı takma oralara. Peki ne olacak? E şimdi, tamam bunu söyleyelim, bu da bir tercihtir. Ben buna saygı duyuyorum. Ama o zaman psikolojik hastalıklardan, birbirimizi yok etmekten, saldırganlıktan niye şikayet ediyoruz? Şimdi şöyle bir soru sorayım. Gerçekten, ben kişisel olarak kendimi insan fazla olarak bir soruyu soruyorum. Öldükten sonra börtte böcek olacağına inansam, Kesin değil ki sureta veya sureta uyarım, işime bakarım. Yatıp yıkarım. Her türlü şey mübahtır arkadaşlar. Yani niçin? Niçin insanları ilik ediyor? Hukuk kuralları nedir? Bunların hepsi inşa yapılardır. İnsanın yaptığı kurulardır. Değil mi? Ha bunlar elbette anlamlıdır. Bunlar anlamsızdır demiyorum ama en nihayetinde bu sorulara cevap üretemezsek Kesinlikle bu psikolojik hastalıklarımızı, bu yıkıcılığımızı, bu e, vahşi yapıyı düzeltemekiz. Bugün eğitim sisteminin en önemli konusu tekrar ölümün itibarçılaştırılması, öte dünya bilgisinin tamamen ihmal edilmesi, insanlara ölüm korkusu değil, ölüm bilincinin verilmemesidir. Ölüm korkusundan varsa ki, yani psikolojik bir hastalık, ölüm bilinci hatta ölüm bilgisi. Nedir ölüm? En fazla şunu söylüyorlar. Dilerim ki Heidegger'i e açıyorsunuz. Çağdaş, Alman felsefesi önemli bir ismi. Ölümü bir kere düşün, ondan unut. Ne demek bu ya? Böyle bir felsefi cevap mı olur? Ölümünü niye unutayım. Freud'un dediği gibi en keskin gerçek ölümdür. Mesela. Ondan başka bir şey söylüyor. O açıdan e, Osmanlı felsefe bilim sisteminin bana göre en başarılıdan bir tanesi de insanın bu e, gelecek ya da ölümden sonraki kaygısını da dikkate alan bir e, yapı oluşturmasıdır. Benim bir Müslüman olarak verdiğim cevap kimseyi bağlamaz. Ama soru bakidir. Her kültürün bu soruya cevap vermesi lazım. Şöyle de ifade edebilirim. Ona da ama iletiyorum diyeceğim. şaka şaka <gülüyor> ölüm konusu ciddi konuda o da bir, o da bir dolayısıyla ölüm meselesini ya yani insana ait hiçbir durumu ihmal ederek unutturarak örterek çözemezsiniz denerseniz dediğim gibi bugünkü sorunlar ortaya çıkar sağlıklı insan yetiştirmeye hedefliyorsak bu sorularla muhakkak yüzleşir. Hangi açıdan cevap vereceğiz pek önemli değil. İslami, Hristiyanî, efendim Budist, felsefi fark etmez. Her bir perspektiften insanın bütüncüllüğünü zedelemeyecek cevaplar üretmemiz gerekiyor. İşte bu açıdan Osmanlı eğitim sistemi, felsefe sisteminin de çok ciddi bir bakış açısı olduğunu görüyoruz. Öğretilen bilgide burası kadar insanın öldüğü ölümden sonraki hayatına ilişkin e, tahmin edici en azından o kültürün mensuplarına anlamlı bir cevap ürettiğinden dolayı da başarılı olduğunu e, söyleyebiliriz. Zaten o yapı bozulduktan sonra belli bir şekilde sıkıntı ortaya çıkıyor. Şimdi yalnız şunu e, ısrarla ifade etmek isterim. Toplum, çarşı pazar, ekonomi, devlet kesinlikle istidlali, rasyonel akıl zönü. Burayı hiçbir zaman ihmal etmeyecektir. Tasavvufla, mislizimle, irfanla çarşı pazar olmaz. Devlet yönetilmez. Bakın İslam başından beri bu ayrımı yapmıştır. Fıkıh, kelam, felsefe, mantık gibi disiplinler, rasyonel disiplinlerde de istitlali çıkarımsal akıl yapılır ve insanın en paylaşılabilir ortak bilgisi rasyonel akıl ettiği bilgidir. Yani şurayı rasyonel akıl yapmıştır. Şu mikrofonu rasyonel akıl yapmıştır, bilim yapmıştır. Dolayısıyla toplumların hem bir toplumun hem de toplumlar arası iletişimin paylaşılabilir bilginin ifade ve istifadeye konu olan eskilerin tabiriyle ifade ve istifadeye olan konu konu olan bilginin üretildiği zemin rasyonel istihdade çıkarımsa akıldır ve bunu da üç disiplinle Osmanlı'dan sağladıklar medeselerin üç konu okutulmadan hiçbir alana geçilmezdi. Bugün de bu böyle. Bir, dil. Güçlü bir dil bilinci lazım. Herkes ana dilinin ana dilinin dilinlemesine yapısal estetik, edebi her açıdan o dili öğrenmek zorundadır. Düşünme ana dili olur. Ana dille anne dili de karıştırmamak lazım. Ana dili başka, anne dili başka. Ana dil başka. Ana dil bir toplumu iletişim kurduğu değildir. Anne diliyse annemizden öğrendiğimiz değildir. Klasik İslam medeniyetinde ana dil Arapçaydı. Dolayısıyla Arapça üzerinden gitti. Ondan önce Yunanca'ydı. Bin yıl boyunca tüm enteleklilerle Yunanca yazıp çizdiler. Tamam mı? İkincisi mantık. Mantık yani nasıl düşünürüz? Düşünme biçimlerimiz nasıl çalışır, nasıl e kavram üretiriz, nasıl tanım yaparız, nasıl akıl üretiriz, nasıl çıkarım yaparız? Bunu ver. Üçüncüsü, matematiksel düşünce. Çünkü en aksiyomatik, en kesin bilgiyi bize matematiksel akıl öğrettiği çünkü zihni yapılardan gittiği için. Şimdi Osmanlı medreselerine baktığınız zaman, dil bilimleri zaten ister istemez okutuluyor, onun nedenini diyeceğim? mantık. Dokuz tane mantık kitabı okuyorlar. Ve bu mantık kitapları yazanlar arasında makabanyalı alimler de var, bostumlu alimler de var. Mantık bilmeden iş yapamayız arkadaşlar. Anlaşamayız. Herkes rüyasına göre, kendi inançlarına göre, kendi keyfine göre bilgi ortaya so so so so koyarsa, temellendiremezse, gerekçilendiremezse, o bilgiyi denekleyemezse, o bilgi bilgi değildir. Paylaşılabilir bilgi değildir. Ha ben rüyalarında yaşayabilirim. Kişisel bir şey yok. Ben kendi inançlarımla, çok artık su bile dayanamadım heyecan. Yani görüyorsunuz heyecan. kürsü bile heyecansımda. Artık Allah kili ne olduğunu da bilmiyorum. Kendi inançlarımla da yaşayabilirim ya da bir grup bir araya geliriz, belirli bir fikir üretiriz, o inançlar içerisinde yaşayabiliriz. Ama eğer birbirimize bildiği aktaracaksa, birbirimizi ikna etmek zorundayız o bilgiyi gerekçelendirmek zorundayız, o bilgiyi temellendirmek zorundayız, o bilgiyi denetlemek zorundayız. Herkesin en ortak olduğu akılla bunu yapıyoruz. Çıkarımsal akılla, istihdani, rasyonel akılla yapıyoruz. Bunu da sağlayabilmek için mantığı bileceksiniz. Dokuz tane mantık kitabı okuyorlar. Altı sayfadan başlayıp beş yüz sayfaya kadar. Şimdi mesela eğitimimizde mantık var mı? Rektörümüz çıktı tabii. Var mı eğitimde mantık? Mesela psikoloji okuyanlar mantık okuyor mu? Yok, yarık yok ki. ki. Matematiksel düşünce dediğimiz, mesela Mendeseler'de, Osmanlı Mendeseler'inden, Osmanlı Mendeseler dediğim, Viyana'dan, e, Tebriz'e kadar, Kırım'dan, Yemen'e kadar her yerde olan. Matematiksel düşünce, geometri özellikle o dönemin en e, salın bilimi, okutuluyordu. Okutuyor musunuz matematiksel düşünceyi? Yok. Aksiomatik düşünce nedir, algoritmik düşünce nedir? İnsan nasıl akıl yürütür? Aklın basamakları nasıl çalışır? Nasıl temellendirir? Nasıl gerekçelendiririz? Nasıl ispatlarız? Nasıl tanım yaparız? Tanım nedir? Bakın kavga ediyoruz birbirimizle değil mi? Lafızlarla düşünüyoruz çünkü. Mefurnar yok, kavramlar yok. Şimdi bakın Arapçada kelime kelimesinin çok ilginç bir anlamı var. yaralamaktır Kelime anlamı yaralamak. Yani aklıma ve kalbime, gönlüme çizik çizmek. Birbirimizi yaralayıp görüyoruz. Birbirimize öyle laflar yapıyoruz ki, öyle kelimeler kullanıyoruz ki yaralıyoruz. Birbirimizi tahkil ediyoruz, tesir ediyoruz. Niye? Çünkü kavram sanıp düşünmediğin zaman kelime yaralar seni. Anladın mı? Mefhuf, konsept son derece önemlidir. Nasıl kavram yapılır, üretilir? Değil mi? Son derece önemli. Klasik Arapçada kavramın kavramın bir tanımı da hadd, sınır demek ya. Kelimelerimize sınır koymazsak anlaşamayız. Sen bu kelimeyi hangi anlamda kullandın? Ben hangi anlamda kullandım? Ne kastettin? ne? mana ortaya çıkmaz çünkü Mana ne demek? Demek istenmek, istene ne demek istiyorsun? Mana kelimesinin tam Türkçesi anlamı demek istenen. Ne diyorsun? Onun için mantık ya da matematiksel düşünce öğrenmek, ciddi bir dil bilinci almak bizim iletişimimizi karşı bir iletişimimizle mümkün Ha çok formel bir eğitimdir, biçimseldir, zordur ama bunun başka çaresi yoktur. Aksi takdirde herkes farklı telden çalar, herkes kendi sazını çalar, herkes kendi oyununu oynar, bir sonra sonra birbirimizin boğazına yapışırız. Onun için anlaşabilecek, iletişim kurabilecek dili geliştirmenin asgari şartı güçlü bir dil bilinci, iyi bir mantık eğitimi ve iyi bir matematiksel düşünce eğitimidir. Aksi takdirde bunu kesinlikle cevaplamaz. Şey Şimdi Osmanlı felsefe bilim sistemi, kısaca özetlediğim bu çerçevede uzaklayacağım. Sorulara vakit bırakmam lazım. Bir saati doldurdum çünkü. Evet, e, soru kısmına vakit bırakmak için Osmanlılar iç içe Geçmiş iki kürede yaşıyorlardı. Bir, yaratılmış kitap dedikleri, el kitabı tekvini yani evlen. Buna yaratılmış kitap diyorlar. Çünkü can yarattığı bir kitap. Bir de vahyedilmiş kitap dedikleri, el kitabı tenzili yani Kur'an-ı Kerim kutsal kitapları. Bu iki kitabın birbirini entegre edilmiş bir çerçevesini kurmaya çalışıyorlar. Hem kutsal kitabı anlamaya hem de evreni anlamaya çalışıyorlar teorik olarak ve bunu entegre ediyorlar bu anlattığım çerçeve içerisinde ve buna uygun bir eğitim sistemi kuruyorlar. Elbette biz bunu bugün eleştirebiliriz çeşitli açılardan çünkü artık o bitti o bir bütün olarak çalışmıyor. Uzaktan eleştirebiliriz, yanlışlarını görebiliriz ama burada bizim bugün için çıkartacağımız önemli ders eğitimimizin, insanlara verdiğimiz e, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite eğitiminin holistik, bütüncül karakterini yeniden inşa ettirir. Vereceğimiz eğitimin, insanın duyu, duygu, düşünce, inanan, düşünen, bilen ve estetik tezevvük sahibi olan bir varlık olduğunu dikkate alan, bir arada hepsini e, karşılayan, yanıtlayan, ...bir sistem kurma becerisini göstermemiz. Bunu yapamadığımız zaman emin olun ne bireysel olarak ne kültürel olarak... ...sizofrenlerden, psikolojik sorunlardan, şiddetten e, kurtulmamız mümkün gözükmüyor. Ve buna ciddi bir şekilde de e, ölüm bilincinin ve bilgisinin... E, ...yeniden yorumlanması, yeniden tanımlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu kolay olan bir iş değil şüphesiz. Sabahtan akşam olmuyor. E, bunu yapabilmek için binlerce insan e, düşünür, filozof, bilim adamı e, çalışıyor ve üretiyor. E, bu da mümin içinde bu kolay değil. E, bunun yanında tabii teknik, e, pratik ihtiyaçlarımızdan şüphesiz e, ayrı bir e, sorun yaratıyorlar. Bunu kuramazsak e, hiçbir zaman şu anda yaşadığımız sorunlardan şikayet etmememiz lazım. Şimdi geçen bir yönetmen, bir sünama yönetmeni Kuzey e, Avrupalı e, bir film çekti. Amerika'yı eleştirilen bir film. Ve orada bir gazeteci niçin Amerika'yı eleştiriyorsunuz filminiz dedi. Bir zaman çok ilginç bir cevap verdi. Çünkü Amerika'yı elemsiyorum dedi. Çünkü insan elemsi bir işi Niçin Niçin elemsiyorsunuz? E, dünyanın en güçlü devleti. E, peki o zaman niye eleştiriyorsunuz? Güçlü olanın merhameti olur. Amerika'nın merhameti yok dedi. Bakın bu çok güzel bir cevap. Amerika önemli değil. Rusya dönemi, Çin önemli tabii. Bunlar güçlü kültürler, güçlü devletler. Niye merhametleri yok? Bunun üzeri notunu düşünmemiz lazım. Ee, sadece o büyük güçlerin değil ki, küçük güçlerin merhameti var mı birbirine? Nasıl davranılıyor? Yani bugün bir Mevlana yetiştirmek, bir Yunus Enne'ye yetiştirmek kolay mı? Niye yetişmiyor? Merhametin simgeleri bunlar değil mi? Bunu üzerine düşünmemiz gerekiyor. Merhamet kültürü kalpte ortada. Bırakın siz farklı kültürlerin birbirine merhametini, aynı kültür içerisindeki bireylerin bile birbirine merhameti yok. Son derece yıkıcık, son derece rigid ve son derece yaralayıcı e, yapılar kuruyoruz. Bundan üzerine düşünmenin ya da bunu aşmanın tek yolu eğitim, bu başka bir şekilde yapılmıyor. gençleri nasıl yetiştiriyorsanız, ne veriyorsanız onu alıyorsunuz. Hani bir Türk atasözü öyle der. E, nedir? rüzgar için fırtına biçer. Bir öyle miydi? Nasıl diyor? Rüzgar iken fırtına biçer. Hatırlayamadığım da görüyorsun. Ama yani siz ne ekiyorsanız onu biçersiniz. Vermediğiniz şeyi beklemeyesiniz insanlar. Onun için güçlü bir eğitim sistemi kurabilmek, kurmayı düşünüyorsan tarihsel yapıları birebir uygulamak diye bir ama onların tecrübelerinden istifade etmemiz, bu sadece Osmanlı tecrübesi değil. Ee, Yunan tecrübesi, efendim, Avrupa tecrübesi, Selçuklu tecrübesi, Rus tecrübesi, Çin tecrübesi fark etmez. İnsanlığın ortak havzasında ciddi bir şekilde istifade ederek bu yapıları yeniden kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde e, şu anda yüzleştiğimiz, içinde yaşadığımız sorunların daha da katmanlara, daha yıkıcı e, halelere, çevremizi e, yaşanılmaz kılan ve kültürlerin birbirini yok etme yarışına girdiği bir gelecek. E, Korkusunu kişisel olarak e, hissettiğimi söyleyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim.